1656 numaralı konu, Hazreti Peygamberin cinlerin hile yapmak istedikleri gecede okuduğu dua, Abdurrahman bin Hanbeş ettimimiye, yaşlı olduğu için, Resulullah'a yetiştin mi, diye sordum, evet dedi, peki, cinlerin Resulullah'a hile yapmak istedikleri gecede Resulullah ne yaptı, dedim, bana, şeytanlar o gece vadiler ve dağ geçitlerinde Allah Resulüne hücum ettiler, onların içinde elinde bir ateş parçası bulunan bir şeytan vardı, o ateşle Hazreti Peygamber'in yüzünü yakmak istiyordu. Cebrail Hazreti Peygambere gelip "Ey Muhammed oku." dedi. Hazreti Peygamber "Ne okuyayım?" dedi. Cebrail "Allah'ın tam olan kelimelerine, Allah'ın yarattığı bütün şeylerin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Göklere yükselen her şeyin şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, iyi niyetle kapıyı çalandan başka kapıları çalanların şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınıyorum." Ey büyük merhamet sahibi alan Allah'ım demesini söyledi, bunun üzerine ateşleri söndü ve Allah onları hezimete uğrattı.